Sınıf kuralları Kural, davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilki olarak tanımlanmaktadır. Sınıf açısından bakıldığında kural, öğrencilere sınıfta hangi davranışın kabul edilebilir, hangi davranışın kabul edilemez olduğunu açıklayan yargı olarak açıklanmaktadır. Kuralların amacı Kurallar yaşantımızın bir parçasıdır. İster yazılı olsun, ister sözlü ifade edilsin, kuralların temel amacı düzeni sağlamak, dengeli, dengeli kestirilebilir ve güvenli bir ortam yaratmaktır. Düzenin sağlandığı bir yerde ise verimlilik, etkililik, üretkenlik, kişi hak ve özgürlüklerine saygı vardır. Sınıf kurallarının planlanması Merkezi ve okul kuralları belirlendikten sonra muhtemel sınıf kurallarının neler olacağı, hangi alanları kapsayacağı, kuralların öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olup olmadığı, kuralların nasıl öğretileceği, kurallarda esneklik olup olmayacağı, Kurallara uyulmaması durumunda hangi yaptırımların uygulanacağı ayrıntılı olarak planlanmalıdır. Kurallar nasıl olmalı? Kurallar amaçlara gidişi kolaylaştırmalı. Görev dışı davranışı azaltıp görevle ilgili olanı çoğaltmalı. Öğrenme ortamının ve çevresinin güvenliğini sağlamalı. Sınıf kuralları sınıftakilerin ve okulun karşılıklı beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayacak düzeni kurmalı. Komşu sınıfın ve yakın kişilerin rahatsız edilmesini önlemeli. Amaca uygun davranışların ölçülerini belirtmelidir. Kurallar neleri sağlar? Kurallar herkes için olduğundan yansızlığı sağlar. Kişisel isteklerle ilgili olan sapmalara hayır deme olanağı verir. Bireysel üstünlüğe gerek kalmadan öğretmenin yetkisinin benimsenmesini kolaylaştırır. Kurallar ödül ve cezai kişisellikten çıkarır, kabul edilebilir hale koyar. İnsanları göreve yöneltir, değerlendirme ölçütü olurlar. Sınıf yönetiminde 4 kural 1. Öğrencileri sınıfa alma Derse gelildiğinde üretimsel olmayan hareketler için fırsat yaratılmamalıdır. Önceden yapılması gereken hazırlıklar dersi geciktirmek ve disiplinsizliğe zemin hazırlamaktadır. Selamlama, yerleştirme 2. Dersin bitirilmesi Bir aktiviteden diğer bir aktiviteye geçiş için her ders dikkatlice ve planlanmış bir şekilde bitirilebilmelidir. Dersin bitirilme, bitirilmesi için normal süreç, sentezleme, düşünme, öğrenilenlerin uygulanması ve kullanılmasıdır. Öğrencilerin dersten ayrılmalarına izin verilmesi, temizlik, kitap ve malzeme toplanması, öğrenmenin kontrolü ve geri bildirim, oyun veya diğer rahatlatıcı aktivitelerle dersi bitirme, öğrencileri diğer aşama için düzenleme ve ayrılışa yönlendirme gibi. 3. Ders içeriğini öğrenmek İçerik. Ders içeriği öğrencilerin becerilerine uymalıdır. Yoksa öğrenmede zorluklar ve davranış problemleri ile karşılanır. Daimi başarısızlık öğrenmeye karşı soğumaya sebep olur. İlgili bölümler ve öğretmen müfedatı incelemelidir. Tavır. Olumlu ilişkiler, bireylerin birbirleriyle iletişimlerinin tavrından oluşmaktadır. Öğretmenin dikkatli gözlemi, sakinliği, hitap tarzı, ses düzeyi sessiz öğretmen sessiz sınıf, Duyulamayan öğretmen, acı çeken sınıf, Fener Kulesi, öğretmenlerin konuşma sırasında gözlerini kullanma teknikleri, soruların odak noktası ve amacı. 4. Öğrencilerle iyi ilişkiler kurmak. Karşılıklı güven ve saygı. Her öğrenci bir birey olarak önemsenmeli ve sınıf bütününe duyarlı davranılmalıdır. Sınıfın kontrolü. Gelecek fırtınayı sez ve bir şeyler yap, hareketli ol, kürsüye bağımlı kalma. Derslere katıl. Başlama. Derse erken gelen öğrenciler için bazı etkinlikler belirle. Oyunlar, kartlar, bulmacalar. Sınıfın önünde ortada durup kararlı ifadeyle öğrencilere bakılmalı. Konuyu tanıtmalı, talimatları vermeli veya yöntem konusunda ortak karara varmalı. Dersin girişinde öğrencilerin meşgul edecek kısa aktiviteler oluşturulmalı. Kuralların öğretilmesi Geliştirilen sınıf ve kural düzenlemelerinin etkili olabilmesi, öğrencilerin bunları doğru biçimde kavramalarına ve uygun davranışları göstermelerine bağlıdır. Bu nedenle öğretmenin sanki ders konusuymuş gibi ilk derste öğrencilere kuralları öğretmesi gerekir. Böylece öğrenciler kuralları anlar. Kuralla altında yatan mantığın öğrencilerce anlaşılması ve öğrencilere her kural için ne tür beklentiler olduğunu sunulması çok önemlidir. Kuralların öğretilmesi sürecinde kuralların açıklanması, tartışma, dönüt, düzeltme ve tekrar öğretme yer almalıdır. Kuralları Öğretme Teknikleri Kural ve düzenlemeleri öğrencilere öğretme tekniklerinden bazıları şunlardır. Posterler Öğrenciye belirlenen kuralları gösteren, örneğin güvenlik kuralları, hijyen kuralları ve benzeri ilgili posterler sınıfa, kantine ve okul koridorlarına asılır. Bir Oyun Oluşturma Öğrencilerden kural ve işlemler üzerine bir oyun yazmaları ve oynamaları istenir. Öğrencilerin diğer sınıflarda da bu oyunları sergilemeleri istenir. Sınıflandırma Sınıf kuralları ile ilgili doğru olan veya olmayan davranışların listesi geliştirilir. Öğrenci listeyi okuyarak doğruyu yanlıştan ayırt etmeye çalışır ve böylece aynı anda iki liste yapılmaya çalışılır. Kuralları Gizleme Kağıt katlanır ve iç tarafa sınıf kuralı yazılır. Katlanmış kağıdın dışına kurala ilişkin ipucu verilir. Öğrenci ipucunu okuyarak kuralı tahmin etmeye çalışır. Katlanmış kağıt açıldığında doğrusu görülür. Kuralı bir torbaya koyma. Kurallar kartlara yazılarak bir torbaya konulur. Öğrencilerden torbadan çektiği bir kuralı sınıfa açıklaması istenir.